Meali Allah çocuk edindi dediler. Haşa! O bundan münezzehtir. Bilakis göklerde ve yerde ne varsa yalnız O'nundur. Hepsi de O'na boyun eğmişlerdir. O göklerin ve yerin eşsiz, örneksiz yaratıcısıdır. Bir şeyin olmasını dilediğinde O'na ol der hemen verir. ''Bilgiden yoksun olanlar, Allah bizimle konuşmalı veya bize bir mucizeli işaret gelmeli değil miydi?'' dediler. Bunun gibi onlardan öncekiler de onların dediklerinin benzerini demişlerdi. Kalpleri hep birbirine benziyor. Biz, gerçeği kabul edenlere ayetleri açıkladık. ''Doğrusu, ey Peygamber, biz seni hak ile desteklenmiş bir müjdeci... Ve uyarıcı olarak gönderdik. Yakıcı azaba mahkum olanlardan sen sorumlu değilsin. Tefsiri 116 Burada ehli kitapla müşrik Araplar arasında ortak olan yanlış bir inanç söz konusu edilmektedir. Buna göre bazı Yahudiler, Üzeyr'in, Hristiyanlar da İsa'nın Allah'ın oğlu olduğunu ileri sürmüşler, Müşrik Araplarsa melekleri Allah'ın kızları olarak kabul etmişlerdi. Kitab-ı Mukaddes'te de çeşitli vesilelerle Allah'ın oğlu ve Allah'ın oğulları şeklinde ifadeler geçmektedir. Mesela Tekvin 6'ya 24, 6'ya 2, 4, Tesniye 4'e 1, Eyyüp 1'e 6, Matta 5'e 9'da insanlar için Allah'ın oğulları Matta 5'de 26'ya 63'te Hz. İsa için Allah'ın oğlu Mesih, Mezmurlar 2'ye 7'de Hz. Davut için Tanrı'nın oğlu Matta 5'e 45 ve Luka 6'ya 36'da da Tanrı için babanız denilmektedir. Konumuz olan ayette ise Yüce Allah, kendisinin bu tür yakıştırmalardan münezzeh olduğunu ifade buyurmakta, kendisiyle diğer varlıklar arasında babalık, evlatlık gibi biyolojik bir ilişki değil, halık-mahluk ilişkisi, diğer bir ifadeyle yaratma-itaat etme ilişkisi bulunduğuna işaret etmektedir. Buna göre İhlas Suresinde özetlendiği gibi, Allah her yönden bir ve tektir. Bir varlık türüne mensup olmadığından doğurması da doğrulması da söz konusu değildir. Bir denginin bulunması da düşünülemez. İnsanlar da dahil olmak üzere Göklerde ve yerde bulunan her şey Allah tarafından yaratılmış olup hepsi ona aittir. Onun mülküdür. Külli ve evrensel planda hepsi de ona boyun eğmişlerdir. Her varlık sürekli bir biçimde onun kanunlarına itaat etmekte, kendi lisanı haliyle ona kulluk etmektedir. 117 bazı eski dinler ve felsefi akımlarca evrenin Allah'tan doğup taştığı veya ondan bir kopma olduğu şeklinde inançlar ve görüşler ileri sürülmüş olup, ayette bu tür inançlar reddedilmekte Allah'ın semavat ve arzı yani bütün evreni ve evrendekileri bir asıldan, bir kaynaktan veya kendi zatından zatının bir parçası olmak üzere ortaya çıkarmayıp yoktan var ettiği, her yaratmanın da sadece bir ol buyruğuyla gerçekleştiği ifade edilmektedir. Bu şekilde her şeyi yaratan ve her şeyin sahibi olan bütün varlıkları kendi kanunlarına boyun eğdiren Allah'ın evlat edinmeye neden ihtiyacı olsun? Bu, bilgisiz inkarcıların yakıştırmalarından başka bir şey değildir. 118. Müfessirlerin çoğunluğu, bilgiden yoksun olanları müşrik Araplar diye açıklamışlardır. Ancak ehli kitap mensuplarının da Hz. Peygamber'den bu tür istekte bulundukları bilinmektedir. Bu iki zümrede, Hz. Peygamber'e iman etmeleri için Kur'an-ı Kerim'in getirdiği bilgi ve delilleri yeterli görmüyor, Allah'ın doğrudan kendileriyle konuşması gibi güya daha kesin ve ikna edici kanıtlar istiyorlardı. Ancak ayette, Bunların eski peygamberlerin dönemlerinde de inkarcılıkta ısrar edenlerce ileri sürülmüş olan samimiyetten uzak bahaneler olduğu bu bakımdan eski inkarcılarla yenilerin niyetleri arasında tam bir benzerlik bulunduğu bildirilmektedir. Oysa Yüce Allah, gerçekten doğruları arayan, doğru inanç ve yaşayış konusunda samimi bir arayış içinde olanların yeterli bulacağı ayetleri başta Kur'an-ı Kerim olmak üzere çeşitli kanıtları açık seçik bildirmiş, onlar da bu sayede iman etmişlerdir. Diğerlerinin inkârları ise bu kanıtların yetersiz oluşundan değil, İslamiyet'i kabul etmemekte ön yargılı davranmalarından ve inatlarından kaynaklanmaktadır. Bu sebeple Enfal suresinde de bildirildiği gibi Allah onların taleplerini yerine getirseydi, yine de gerçeğe sırt çevireceklerdi. 119 Resulullah'ı teselli amacı taşıyan ayette, onun, insanları doğru inanç ve güzel yaşayışa çağırarak, onlara cenneti müjdelemek, inkarcılık ve kötü davranışlar konusunda uyararak, aksine davrananların ahirette uğrayacakları kötü akıbeti haber vermek üzere gönderildiği, bu görevi yerine getirirken kendisinin hak ile yani Kur'an-ı Kerim'in içerdiği sağlam bilgiler, doğru itikat esasları ve kesin delillerle desteklendiği, bunun ötesinde onun inkarcıları cehennemin yakıcı ateşinden kurtarmak gibi bir sorumluluğunun bulunmadığı bildirilmektedir. Bugün bize ayrılan sürenin sonuna geldik. Bir sonraki programda buluşmak ümidiyle şimdilik...